teratte مستقيمde olamamış dolayısıyla ya gazaba uğramış ya da daralete kalmıştır. Evhdu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'Alami. Esselatu vesselamu aleyke ya al evvelin ve al-akhirin. Ve ila jami al-ambiyai ve al Ve ila jami al-ambiyai. Alhamdulillah Rabbil 'Alami. Audo billellah min al-shaytan ar Taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanın her türlüsünde. Konuşanından, konuşmayanından. Zahiri olarak konuşup vesvese vereninden. Konuşmadan gönüle ilham edip uehmedip vesvese vereninden. ister fikir olarak vesvese vermiş olsun, ister konuşarak vesvese vermiş olsun, ister vehmettirerek vesvese vermiş olsun, hepsinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırız. Zatında rahmet sahibi, Sıfatlarında, fiillerinde, işinde rahmet sahibi olan Allah'a sığınırız. Neden böyle Kur'an-ı Kerim'i tesir etme, hikmetini, Allah'ın muradını, anlama ihtiyacını hissediyoruz, duyuyoruz? Eğer bir insan Kur'an ile bakmazsa Doğruyu görmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Allah'ın kitabını mutlaka öğrenmesi lazım. Öyle ki bakışını düzeltebilsin. Allah ile bakabilsin. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile bakabilsin. Bizimle beraber olan bütün kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i bilmek zorundadır. Bir anda hepsine Kur'an'ı ezberleyin diyemiyoruz. Hepsini öğrenin diyemiyoruz. Elbette ki bu zaman isteyen, emek isteyen bir iştir. Fakat en kestirme yoldan en azından Kur'an-ı Kerim'in bütününü görme açısından bu derse, bu sohbete ihtiyaç vardır. Eğer kardeşlerimiz bizi gönlünü açıp dinlerse sadece bu sohbetin sonunda Bütüne bakmayı öğrenmiş olacak inşallah. Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmayı öğrenmiş olacak. Biri ona sorduğunda, Kur'an'ı biliyor musun diye sorduğunda vereceği cevap evet olacak. Kur'an'ı biliyorum. diyecek, diyebilecek. ayet-i buyuruyor ki andolsun ki seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu kitaptan sorumlu tutacağız. Eğer kitabı bilmiyorsak sorumluluğumuzun hesabını veremeyiz. Onun için onu bütünüyle bir bütün olarak anlamamız, görmemiz lazım ki zorumluluktan kurtarabilelim. Mesela dense ki Kur'an-ı Kerim'in 4/3'ü yeryüzünden kaldırılmıştır. Allah ayetleri yeryüzünden kaldırdı dense. Gönüllerdeki Kur'an'ı da de sildi dese, 4'te 3'ünü sildi dese, haberimiz olur mu acaba? <gülüyor> haberimiz olmaz. Neden? Kur'an hayatımızın içinde değildir de ondan. Ama cebimizden 100 lira düşse haberimiz olur. Böyle bir durumda acaba Allah'ın kitabına ne kadar kıymetli yer vermişiz? Eğer dörtte üçü kaldırırsa haberimiz olmuyorsa, hayatımızda hiçbir değişiklik olmuyorsa, o ne kadar bizim kitabımız olmuş, bize ait olmuş, bize ait 100 lirayı kaybedince haberimiz oluyor. Ama bizim bize ait kitabımız dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in 4'te 3'ü kaldırılsa haberimiz olmuyorsa o bize ait değildir. Bize ait olmamıştır. Evimizde bir Kur'an-ı Kerim'in olmuş olması, duvarda asılı olması veya kitaplığın, kütüphanenin en yüksek yerinde durmuş olması onu bize ait yapmaz. Onun gönlümüzde olması lazım. Eğer onu gönlümüzde almışsak bir ayeti bile çıkacak olsa hemen farkına varırız. Onun için Kur'an'ı gönlümüze yazmamız lazım. Gönlümüzde onu diriltmemiz lazım. Eğer Allah'ın ayetleriyle dirilmiyorsak, Allah'ın ayetleri bizi diriltmiyorsa, yani hayatımıza geçmiyorsa, onu hayatımızda yaşamıyorsa o ölü bir kitaptır. Bizim için ölü bir kitaptır. Eğer Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatını yaşamıyorsak, hayatını hayatımıza geçirmemişsek bizim için o ölü bir peygamberdir. O diri değildir. Daha doğrusu biz kendi şahsımızda onu öldürmüşüz demektir. Onun için buyuruyor Yahudilere onlar eğer ahirete iman etmişlerse, doğruyu söylüyorlarsa, peygamberlerini neden öldürüyorlar diye sor. Oysa ki, Resulullah Efendimiz'in dönemindekiler, kendi peygamberlerini öldürmemişlerdi. Neyini öldürmüşlerdi? Onun Risaletini öldürmüşlerdi. Getirdiğini öldürmüşlerdi. Eğer biri Resulullah Efendimiz'in hayatını hayatına geçirmemişse, peygamberini öldürmüş demektir. Kur'an'ı hayatına geçirmemişse, Kur'an onun için ölüdür demektir. O Kur'an'la dirilmemişse, Kur'an ona hayat vermemişse, onun hayatıyla, onun diriliğiyle dirilmemişse, Kur'an onun için ölü demektir. O da Kur'an için ölü demektir. Ne buyurmuş diye ayet-i kerimede Resulüm sen ölülere işittiremezsin. Onlar ölü gibidir. Ölüdür. Manevi olarak ölüdür. Eğer biri Allah'ın ayetlerini duymuyorsa, işitmiyorsa o ölüdür. Buyurur ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatiha Kur'an'ın anasıdır. Ümmül kitap. kitabın anasıdır. özüdür. <gülüyor> <gülüyor> Buyurur yine, bütün Kur'an-ı Kerim, Fatiha'da gizlidir. Bu durumda, eğer Fatiha'yı doğru öğrenirsek, bütün Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş olduk. Onun bütününü anlamış oluruz. Onun için Allah günde beş vakit namazda yirmi veya kırk sefer onu bize tekrarlattırıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hepsini bilemeyebilirsin, anlamayabilirsin. Ama 7 ayetlik Fatiha'yı eğer günde 40 sefer okuyorsan onu mutlaka öğrenebilirsin. Herkesin gücü buna yeter. Ama doğru anlaması lazım. Öyle bir anlaması lazım ki ona Kur'an-ı Kerim'in bütününü, hepsini anlatsın, göstersin. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü buyuruyor ki, Cebrail bana geldi, buyurdu ki, Allah sana arş iki nur indirdi ki, daha önce, senden önce, hiçbir peygambere bunu indirmemiştir. Bu, Fatiha ve Bakara Suresinin son iki ayetidir buyurdu. Bu ümmete özel ikram. Resulullah Efendimiz'e özel ikram. Dolayısıyla ümmetine özel bir ikramdır. Fatiha'nın nuri bütün alem için yeterlidir. Onun için başlarken ne diyoruz? Elhamdülillahirrabbilalemin. Tam alemlerin Rabbi Allah içindir. Alem deyince alemin de demek alemler demek değildir. Alem demektir. Çoğul değil, tekildir yani. Alem demektir. Ne demek alemin? En büyük alemden en küçük aleme kadar her ne ki var, hepsinin Rabbi Allah'tır. Dolayısıyla övülmeye layıktır. Layık olan Allah'tır. Her neyi ki Allah yaratmışsa O'nun fiili ve O'nun yaratmış olduğu övgiye değerdir. Övülmeye layıktır. En büyük alem deyince neyi anlamak lazım? Cennetler, gök altları hırsı, ar, dünya, gezegenler, galaksiler, sonra hayvan, bütün maklumat, insan. Sadece insanın bütünü değil, alemin buyurdu ya, insandaki vücudun, organlarının hepsi birer birer, tek tek Hepsi ayrı ayrı bir alem, hepsi birbirine destek olan, birbirine yardımcı olan, bir bütünlük içinde birbirini koruyan ve kollayan alem. Yani insan tek başına bir alem değil, her bir organi birer alem. Hatta vücudundaki her bir atom bir alem. Fatiha'yı okuyoruz. Sadece lafzını okumak okumak değildir. Okumak demek işini açmak demektir. Allah'ın ne söylediğini bilmek demektir. Bu da yetmiyor. Ne söylediğini bilmek yetmez. Bir de neden söyledi, niçin söyledi. Allah'ın muradı nedir? Hikmeti nedir? Bir de bunu anlaması lazım ki ayeti anlamış olsun. Rabbimin bana mesajı nedir? Bu hitapla benim neyi anlamamı istiyor? Evet, bu Kur'an'ın, ayetlerin hikmetidir. Hikmeti anlamadan okumuş olunmaz. Aynı zamanda ayetleri okurken birbirine de bağlamamız lazım. Nasıl bağlıyoruz? Elhamdülillah Rabbil Alemin dedik. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Er-Rahman-ı Rahim dedik. Yukarıdaki ayeti aşağıdaki ayete bağlıyoruz. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Zatında rahmet sahibidir. Sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde rahmet sahibidir. Bunun için övgüye layıktır, hamde layıktır. Malik yevmi din, çünkü o din gününün sahibidir. Mülkün sahibidir. Kıyamet günü ahirette hesaba çekecek olan odur. Amellerimize karşılık ihsanda, ikramda bulunacak olan O'dur. Onun için Hamd'e layıktır. Böyle birbirine bağlamak gerekir. Nasıl yukarıdan aşağıya doğru birbirine bağlaması gerekiyorsa, ortadan bir ayet okuduğunda hem yukarıya hem aşağıya bağlaması gerekir bu sefer. Öyle ki Allah'ın muradı anlaşılsın. Allah ayet ayetleri üzerinde tefekkür etmemizi emre ediyor. Eğer ayetler üzerinde tefekkür edilirse ayet ona açılır. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz vesselam? Biri bir ayeti, bir sureyi sever ve çok okursa bu kabirde ona arkadaş olur. Kıyamet günü ona şefaat eder. O bir surete bürünür ve kıyamet günü bu sure veya bu ayet ona şefaat eder. Bize şefaat edecek olan surenin hangisi olması gerekir? En çok okuduğumuz sure Fatiha değil midir? Eğer biz Fatiha ile samimi olmamışsak hiç tanışmıyorsa sadece ismini öğrenip söylemişsek o bize arkadaş olur mu? O bize şefaatçi olur mu? Olmaz. Nasıl tanışmamız lazım? Birebir beraber olmamız lazım. Bizim onu sevmemiz lazım. Bu yetmiyor. Onun da bizi sevmesi lazım. Biz ona bakınca kendimizi görmemiz lazım. O da bize bakınca kendini görmesi lazım ki onu sevmiş olalım. Onunla bir olmuş, arkadaş olmuş, dost olmuş olalım. O da hem kabirde bizimle beraber olmuş olsun, hem de kıyamet günü bize şefaat etmiş olsun. Eğer biri Fatiha ile arkadaş olur, dost olursa, bütün Kur'an-ı Kerim'le arkadaş, dost olmuş olur. Kendi kendimize eğer öğrenmeye çalışırsak, bu sadece bilgi olur. Asla bunu unutmuyoruz. Mutlaka onu yaşayan bir gönülden canlı olarak Kur'an olmuş, Fatiha olmuş, bir gönülden almak lazım almak gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Neden böyle olması gerekir? Farz dedin ki bir kardeşimiz bir kaza yapsa, trafik kazası yapsa. Çok feci bir trafik kazası yapsa Sonra gelip burada oturup o trafik kazasını anlatsa anlatırken o kazayı nasıl yaşamış onu o anda yaşasa arabayla şu hızla gidiyorduk birden önümüzde başka bir araba çıktı direksiyonu kırmak zorunda kaldım birden araba takar atmaya başladı. O anda kelime-i şahadet getirdim. Ölüyorum dedim. O anda bu o bunu anlatırken o kazayı tekrar yaşıyor. Hali değişiyor. Kalbi farklı bir şekilde çarpmaya başlıyor. Yüzünün rengi değişiyor. Terliyor. Yaşamış onu. Ama senin edin, sen o kazayı bir kitaptan okudun. Aradaki fark ne kadardır? Birini görmüşsün, yaşamıştır ve onu anlatıyor sana. O sadece diliyle konuşmuş olmuyor. Onun gözleri konuşuyor, kalbi konuşuyor, terlemesi konuşuyor, renginin değişmesi konuşuyor. Ondan çok farklı bir şekilde öğreniyorsun onu. Aynı şekilde Allah'ın ayetlerini biri yaşamıyorsa ve onu anlatıyorsa evet, o bir kitaptan okumuştur onu anlatıyor tatmamıştır, yaşamamıştır ondan bir şey alamaz aynı zamanda o kendi halini anlatmıyor, başkasının halini anlatıyor tatmadığı bir hali anlatıyor. Dolayısıyla onun üzerinde manevi olarak bir şey alamazsın, sana bir şey gelmez. Onunla beraber o hali tatmıyorsun. için Fatiha'yı yaşamak lazım. Hem biz Fatiha'yı okuyoruz, hem de Fatiha'nın da bizi okuması lazım. Fatiha bizi okuduğunda bizi tasdik etmesi lazım. Fatiha bizi tasdik etmiyorsa, bizi yalanlıyorsa, bize dost olmaz Arkadaş olmaz Tam tersine Düşman olur Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Öyle insanlar var ki Kur'an'ı okur Kur'an onlara lanet eder Dalga geçmiş gibidir Aynı şekilde buyuruyor Resulullah Efendimiz Kıyamet günü Bu Kur'an sizin için ya şefaatçı ya da davacıdır. Yani onu okumuş olmamız bize şefaatçıyı yapmıyor. Eğer uymuşsak, onu tasdik etmişsek, o da bizi tasdik etmişse ki sen bana uydun, sen benim gibisin, benim gibi yapıyorsun, benim gibi olmuşsun diyorsa şefaatçidir. Değilse bizi yalanlıyor, aynı zamanda davacı oluyor. Hele bir de eğer onu değiştirmeye kalkışmışsa, kendi nefsimize göre ona mana vermeye çalışmışsa, buyurur ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim kendi nefsine göre, ilmine göre, hevasına göre Allah'ın ayetlerine mana vermeye kalkışırsa, cehennemdeki yerine hazır olsun. Faran alim şöyle mana vermiş, filan alim böyle mana vermiş demekle kurtulmuyoruz, kurtulamıyoruz. Allah bu kitabı bütün insanlara indirmiştir. Herkes nasibi olanı alması gerekir. Onunla yürümesi gerekir. Ondan gıdasını alması gerekir. Sana düşen nedir? Gönlünü ayete açmaktır. Öyle ki ayet de sana açılsın. Eğer bir ömür namaz kılmış, namazın her rekatında Fatiha'yı okumuşsa, gönlümüzü Kur'an'a açmamış, Kur'an da bize açılmamışsa, gönlümüzü Allah'ın ayetlerine açmamışsak, Allah'ın ayetleri de bize açılmamışsa onu ciddiye almamışız demektir. Allah bunu bize namazda böyle tilavet edelim diye göndermiştir. Demişiz. Demiş oluyoruz. Ya da mezarlığın önünden geçerken Fatiha okuyalım diye. Ya da biri vefat ettiğinde ona bir Fatiha okuyalım diye. Fatiha bunun içindeydidir. Eğer Resulullah Efendimiz ona Kur'an'ın anasıdır dediyse, Kur'an'ın özüdür dediyse, Fatiha her derde devadır buyurdu. Fatiha'yı gönlümüze nasıl almamız lazım? Onu biraz izah edeyim. Kalbin yedi mertebesi vardır. Nefsin de yedi mertebesi vardır. Gökler de yedi kattır. Zahiri olarak kalp yedi odadan ibarettir. Fatiha da yedi ayettir. Kalbi, gönlü, hafızayı bir saray olarak kabul edelim. Yedi odalı bir saray olarak kabul edelim. Kendi kalbimizi yedi odalı bir saray olarak kabul ediyoruz. Her bir odaya Fatiha'daki bir ayeti koyuyoruz. Evet, her bir odaya Fatiha'daki her bir ayeti koyuyoruz. Elhamdülillahirrabbil alemini bir odaya. Errahmanirrahimi bir odaya. Middini bir odaya. Böyle her birini bir odaya koyuyoruz. Sonra bu yedi ayetle tanışıyoruz. Tanışmamız lazım. Onunla bu de sohbet etmemiz lazım. Yani Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğimizde ne demiş oluyordu? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Nasıl hamd etmemiz lazım? Aynı zamanda hamd şükürdür de. Şükrü de içine alır. Bir nimet ki bizim irademiz olmadan bize gelmişse ona hamd gerekir. Eğer bir çabamız, gayretimiz de varsa işin içinde ona da şükür gerekir. Mesela yaratılışımızda herhangi bir çabamız, gayretimiz olmamıştır. Tamamen Allah'ın iradesiyle tecelli etmiştir. Buna hamd gerekir. Buna şükredemiyoruz. Hamd gerekir buna. <gülüyor> ne demiştik bir de? Elhamdülillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi. Bütün alemleri yaratan, terkip eden, terbiye eden. O zaman Kur'an-ı Kerim'de hangi alemden bahsedilirse edilsin, hangi varlıktan, hangi eşyadan bahsedilirse edilsin, onu yaratan, onun Rabbi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de alemlerden bahseden, aynı zamanda hamdden bahseden, şükürden bahseden, bütün ayetleri Elhamdülillah, Rabbil Alemin olan odaya koyuyoruz. Er-Rahman-ı Rahim. Bunu da bir odaya koymuşuz. Allah hangi ayette kendini tanıtıyorsa, hangi fiil, hangi eser, onun rahmaniyetinin ise, onu da o odaya koyuyoruz. Malik yevmi din. O din gününün sahibidir. O, kıyamet gününün sahibidir. O, hükmün sahibidir. Emrin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de nerede Allah'ın emri geçiyorsa, ahiret geçiyorsa, cennet, cehennem geçiyorsa, kıyamet günü geçiyorsa, Allah'ın hükmü geçiyorsa, onu da o odaya koyuyoruz. İyâkena abdu ve yyâkena sta'in. Yalnız sana abd olur ve yalnız seni istiyorum. Buranın-ı Kerim'de nerede Allah'a dost olmak geçiyorsa, Allah'ı sevmek geçiyorsa, Allah'ın sevdiği geçiyorsa, Allah'a secde geçiyorsa, Allah'a ibadet geçiyorsa, Allah'tan istemek geçiyorsa, onu da o odaya koyuyoruz. Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet etti ya Rabbi. Nerede hidayetçi geçiyorsa, nerede nebi geçiyorsa, nerede resul geçiyorsa, nerede mürşid geçiyorsa, nerede imam geçiyorsa, nerede sırat-ı müstakim geçiyorsa, doğru yol geçiyorsa, onu da oraya koyuyoruz. Sırat-ı lezzine en'amta Allah'ın sevdikleri peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Aynı zamanda bunlarla beraber olanlar. Yani nerede peygamber kısası varsa, Allah nerede peygamberlerini anlatıyorsa, onlarla beraber olanları anlatıyorsa, onların karşısında olanları anlatıyorsa, onları da sıratelle dîni an'amta aleyhim odasına koyuyoruz. Gayril mudubun aleyhim veled nerede Allah'ın gazabı geçiyorsa, gazaba uğrayanlar geçiyorsa, derrete kalanlar geçiyorsa, kafirler, münafıklar, fasıklar geçiyorsa, cehennemlikler geçiyorsa onu da oraya koyuyoruz. Ben böyle kısa parça parça söyledim. O zaman Kur'an-ı Kerim'den hangi ayeti okursan oku, mutlaka onu Fatiha'ya bağlıyoruz. Öyle ki gönlümüzü alabilelim. Hangi Fatiha'daki hangi ayetin yanına koyamamız gerektiğini de bakınca anlıyoruz. Zaten biliyoruz. Oraya anınca ne yapıyoruz? Ayetlerle sohbet ediyoruz aynı zamanda o ayetler de birbiriyle sohbet eder. Mesela bir ayet nasıl sohbet eder insanda? İnsan nasıl onlara sohbet eder? Elhamdülillah Rabbil alemin dediğimizde önce iman ediyoruz. İman sevmekti. Önce bu ayeti seviyoruz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O, Rabbil Alemin'dir. Alemleri yaratıp terkip edendir. Ayete bakıyoruz, ayeti açıyoruz. Ne var? Ayetin içinde ne var? Allah övülmeye layıktır. Allah övülmeyi seviyor. Allah övülmeyi istiyor. Hem dünyada hem ahirette istiyor böyle. Ne buyurmuşta ayet-i kerimede? O gün cennette olanların son sözü duası Elhamdülillahi rabbil âlemin. Açıyoruz, her neyi ki biliyorsak ona göre anlamaya çalışıyoruz. Biri dağın başında olabilir, sadece ağaçları, kuşları, dalları, hayvanları seyretmiş olabilir. Biri uzayın derinliklerini seyretmiş olabilir. Herkes kendine göre, bilgisine göre, marifetine göre ne yapar? Bütün alemlerden Allah'a hamd etmeye çalışır, çalışmalıdır ki hamd edebilsin. Elhamdülillahi rebil Alemin desin. Önce kendinden başlar. Bütünüyle bir hamd eder. Sonra her azasına hamd eder. Sonra her azasıyla hamd eder. Sonra her zerresiyle Allah'a hamd eder. Sonra dışarıya bakar. Her şey, varlıkta ne ki var, o ayettir. Allah öyle buyuruyor. Sadece dışarıdaki değil. İnsan da bir ayettir. Allah buydur. Bu durumda insan ayeti Kur'an'ın ayetiyle sohbet eder. İki arkadaş, iki dost buluşmuş gibi eğer bütün alemlerden Allah'a hamd etmeye çalışırsa, her birinde Allah'ın kudretini görmeye, anlamaya çalışır, muradını anlamaya çalışırsa, ne olur? O ayet ona açılır. Sohbet o zaman başlar. Ayetle sohbet o zaman başlar. Açıldıkça, okuyanın kendisini açılanın hikmeti artar. Sonra sonsuz bir ile karşı karşıya olduğunu anlar. Bütün hayatı boyunca o ayetin içinde kalsa çıkamayacağını anlar. Sonra bir başka yerde devam etmelidir. Diyelim ki böyle yapmadı, hamd etmedi. Bu durumda ayete iman etmemiştir, onu tasdik etmemiştir, onu sevmemiştir, onu beğenmemiştir. Onunla arkadaş olmayı, dost olmayı benimsememiş, kabullenememiştir. Onu yok saymıştır. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Her peygambere zamanıyla kayıtlı mucize verilmiştir. Allah'ın bana verdiği mucize, kıyamete kadar baki olan bir mucizedir ki bu Kur'an'dır. Mucize. İnsan Kur'an ile dirilir. Kur'an ile şifa bulur. Aynı şekilde Kur'an ile nefsini tezkiye eder, terbiye eder. Kur'an onu Allah'a taşır. Bunun için Kur'an'ın ona kitap olması gerekir ki bunu yapsın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünü parça parça olmayın. Buyuruyorsa Allah bu ip bizi Allah'a götürmelidir. kitabın bütününe sarılamayabiliriz. Ama bütününü içinde barındıran Fatiha'ya herkes sarılabilir. Allah bunu kuruna ikram olsun diye yapmıştır. Onun için ayet-i kerimede buyurur ki, size tekrar edilen yediği bir de Kur'an'ı indirdik. Verdik. Tekrar edilen yedi ayetlik Fatiha ayrı, Kur'an ayrıca. Önce Fatiha'yı buyuruyor, sonra Kur'an'ı buyuruyor. Yani senin işe Fatiha'dan başlaman lazım. Sonra hepsini ona bağlayıp kitabını anlaman lazım. Öğrendiğin her bir ayeti o Fatiha'daki ayetler hangi odada bulunuyorsa onu oraya alıp onunla sohbet etmem lazım. Onun üzerinde tefekkür etmem lazım. Anlamaya çalışman lazım. Acaba Rabbim bana ne demek istiyor? Acaba benim bu ayete nasıl uymam lazım? Acaba ben bu ayete iman etmiş miyim? Acaba bu ayeti hayatıma geçirmiş miyim? Allah Kur'an'ı yaşayalım diye indirmiştir. <gülüyor> Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerin kısalarını anlatır. O peygamberlerle beraber olanları ona yardımcı olanları anlatır. Bir de onu karşısında şeytanla beraber yer alanları anlatır. Bir kısmına gazap etmiş, yere batırmıştır, helak etmiştir, bir kısmına da mühri tanımıştır. Bu peygamber kısalarını okurken, o ayetlerle nasıl konuşmamız lazım? Nasıl anlamamız lazım? Evet, onu ehdine sıratel mustakim sıratel lezine en'amta aleyhim odasına alıyoruz. Sonra kendimizi onlarla beraber farz ediyoruz. Acaba biz orada olsaydık nerede yer alırdık? Elbette ki oradaki peygamberlerle Beraber olmaya çalışır, bütün çabamızda gayretimizde bir mümin olarak kendimizi böyle farz ederiz en azından. Bu hayali bir şey olur. Allah orada peygamber kıssasını anlatmıyor. Allah orada seni anlatıyor. Sen de yaşadığın zamanda silah-ı müstakim özleri olanlarla, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber aynı hali yaşıyor musun? Hangi peygamberin halini yaşıyorsun? Hangi peygamberle beraber olanın halini yaşıyorsun? Allah onlara nasıl bir emirde bulunmuşsa sana da o emri yapıyor demektir. Yok eğer kendi kendimize yaşıyorsak, tek başımıza Allah'ın ipine sarılmaya çalışıyorsak, kıl namazını otur evinde diyorsak birbirimize bu ayetler bize hitap etmiyor demektir. Bu ayetler bizim ayetlerimiz değil demektir. Biz bu ayetleri kendi ayetlerimiz olarak kabul etmiyoruz demektir. Allah senin önüne gelecek olan Her neyse onu sana anlatıyor. Öyle bir durumda da nasıl hareket etmen gerekir, nasıl yapman, nasıl konuşman, nasıl bir tavır içinde olman gerekir, sana bunu anlatıyor. Öyle ki kazanabilesin. Ama sen yaşarken onlarla beraber olmamışsan, onlarla beraber Allah'a davet etmiyorsan, hayra hakka davet etmiyorsan o ayetler seni ilgilendirmiyor. O ayetler senin ayetlerin olmuyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı göndermiştir. O da risaletini tamamlamış. Sonra Allah onu aramızdan almıştır. Ama ne buyurmuştu? Size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla teralete düşmezsiniz. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Allah'ın ipini hep beraber sarılıp buyurmuşsa Allah o zaman hep beraber ipine sarılıp aynı zamanda insanları da o ipe sarılmaya davet etmemiz lazım. Biri çıkıp bu alimlerin işidir, diyebilir. Ne dedik? Alimin işi değilmiş. Allah Kur'an'ı alimlere indirmemiş. Çöldeki Bedevi'ye de indirmiş, çobana da indirmiş. Tahtın üzerindeki padişaha da indirmiş, köleye de indirmiş, hür olana da indirmiş, erkeğe de indirmiş, kadına da indirmiş. En alimine indirmiş, en cahiline de indirmiş. O zaman herkes Allah'ın kitabıyla muhataptır ve Allah bütün insanların seviyesinde konuşmuştur yapması gereken şey, nereden başlayacağını bilmesidir. Nereden başlayacaktı? Fatiha'dan başlayacaktı. Ama başlamadan önce Allah'a sığınacaktı yalnız. Kur'an'ı, Allah'ın ayetlerini okumanın tek şartı şeytandan Allah'a sığınmaktır. Sığınırım demek değil, sığınmaktır. Gönlünü vesveseden arındırmaktır. Allah'ın kitabını okurken, anlamaya çalışırken, bu beni yaratan Rabbimin bana hitabidir, bana emridir. Rabbim bana nasıl olmam gerektiğini öğretiyor. Nasıl bakmam gerektiğini, nasıl görmem gerektiğini, nasıl anlamam gerektiğini öğretiyor. Demesi lazım ki Kur'an ona açılsın. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmış olsun. Eğer biri dese ki ben bunu yapamam. Yedi cümlelik Fatiha'yı tefekkür edemem. Anlamaya çalışamam. Bu gereksiz bir şeydir. Bütün Kur'an'dan mahrum kalır. Çünkü Fatiha kitabın kapısıdır. Açan demektir Fatiha. Kur'an'ı açan. Kur'an'ı sana açan demektir. Sen o kapıdan içeri girmezsen Kur'an sana açılmaz. Ama o kapıdan girdiğinde kitap sana açılmıştır. Hangi ayeti okursan oku veya dinlersen dinle, duyarsan duy, o sana açılır. Kapı açılmış çünkü sana. Onu anlarsın. Nasıl anlaman gerektiğini bilirsin. Onu nereye koyman gerektiğini bilirsin. Biraz önce anlattığım gibi gönlümüzü yedi odalı bir saray olarak kabul ediyoruz. Her bir ayeti Fatiha'daki her bir ayeti bir odaya koyuyoruz. Okuduğumuz, dinlediğimiz ayet Hangi manadaysa Fatiha'da o mana vardır. Onu o odaya alıyoruz. O ayetle beraber anlamaya çalışıyoruz. Birbirine birleştiriyoruz. Sonra o ayet okuduğunda o tefekkür ettiğimiz, hangi ayet üzerinde tefekkür etmişsek, o bize bütünüyle açılır. <Gülüyor> Bu anlattıklarından anlaşılır yani bir taraf yer varsa. Söyleyin. Sorunuzu sorun. İyâken abdû ve yyâken estâin Yalnız sana abdolur ve yalnız seni istiyorum. Dolayısıyla üst tarafa bağladığımızda o alemlerin Rabbidir. Rahman ve Rahim olanı. Din gününün sahibidir. Benim sahibimdir. Dolayısıyla istediğini de ondan istiyorsun. Hangi ayetleri o odaya koymak lazım? Allah'a abd olmak demek, Allah'a kul olmak. Severek, isteyerek, kul olmak, gönlü kaptırıp sevmek, aşık olmak demek. Hani diyor ya taparcasına sevmek. Evet, taparcasına sevmek demek, abd olmak. Zaten peşinden yalnız seni istihane ediyoruz. Yalnız seni istiyoruz. O zaman hangi ayetlerin gelmesi lazım? Muhabbetle ilgili, vücutla ilgili. Allah'ın vedud ismiyle ilgili, Allah'a ibadetle ilgili hangi ayet varsa onun yeri orasıdır. İster kulun Allah'ı sevmesi olsun, ister Allah'ın kulunu sevmesi olsun, onunla ilgili hangi ayet varsa yeri orasıdır. Aynı şekilde Allah koruna iste diyor. İstemekle ilgili hangi ayet varsa yeri gene orasıdır. Allah'ın peygamberleriyle ilgili, ile ilgili, dostlukla ilgili ne varsa yeri orasıdır. Gerçek manada olanların anlatıldığı her ayet Yeri orasıdır. Evet. Başka? Başka? Başka soru var mı? Söyleyeyim. Tabii buyurun. Yani ki fazlığa evlâh önemlinde Allah ile yapılan bir anlaşma ayet. Sürekli kabul edileceğine göre ben böyle bir sohbet edeyim. Evet. Ayetlerde sıkça buyrulur ki Allah söz aldı, ahid aldı. Allah nasıl ahit alıyor? Allah ile nasıl ahitleşiyoruz? Kitabını okuyarak İyyâkena abdû ve iyyâkena sâin dediğimizde ne söylüyoruz? Yalnız sana abd olurum, yalnız seni istiyorum. Bu Allah'a verdiğimiz bir sözdür, bir ahittir. Allah ile ahitleştik. Bunun karşılığında Allah'tan ne istiyoruz? Ehdine siratel müstakhim. Beni siratel müstakhimine hidayet et. Siratel lezzine enamte aleyhim. Kendisine nimet verdiğin kullarına. Kullarına beraber et. Onlardan eyle. Hem dünyada hem ahirette. Bunun karşılığında bunu istiyorsun. Gayril meğdubi aleyhimun reddalim. Beni bana gazabetme, Beni delaletten muhafaza et. Ya Rabbi diyoruz. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz? Aleyhisselatü Vesselam. Allah buyurdu ki, Fatiha'nın yarısı bana ait, yarısı kuluma aittir. Elhamdülillah, Rabbil Alemin Allah'a ait ham alemin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a aittir. Kul Allah'ı övüyor. Er-Rahman, Er-Rahim. Allah er Rahman ve -Rahim, Rahim'dir. Kul Rabbini Rahman ve Rahim olarak zikrediyor. Rabbini bu isimleriyle tanıdığını beyan ediyor aynı zamanda. Malik-i din, din gününün sahibidir. Mülkün sahibidir, hükmün sahibidir. Kıyamet günü de hüküm onundur. Dünyadayken birileri bir şeyleri benimdir diyebilir ama kıyamet günü hiç kimse hiçbir şeye bu benimdir demez, diyemez. Sonra buraya kadar Allah'a ait. İyyâkena abdu ve iyâkena staîn Kul. Burası kula aittir. Kul devam ediyor. Ehdine silatel müstakim. Silatel lezine en'amta aleyhim. Gayri magdubi aleyhim oleddali. Burası kula aittir. Sonra ne buyurdu? Buyurdu ki kulum istediğini istedi, ona istediği verildi. Yani eğer kul Allah hamd ederse, aleminin Rabbi olarak kabul ederse. Aleminin Rabbi olarak onu över, onu tanırsa. Onu Rahman ve Rahim olarak bilir, kabul eder, iman eder. Bir halife olarak da rahmetini üzerinde gösterirse. Din gününün sahibi olduğunu her şeyin hükmün emrin ona ait olduğunu, hayatının da varlıklarının da sahibinin o olduğunu kabul ederse, kıyamet günü de yaptıklarından hesaba çekildiğini çekileceğini bilir, kabul ederse ne yapar? Ya Kenabdu'ya ya Keneste aynı der. Yalnız sana abdolur, yalnız seni istiyorum der. Sonra nedir? Ehdini sırat-ı Beni sırat bizi sırat-ı Allah'tan sırat-ı mustakimi istiyor. Sırat-ı kulların yolunu istiyor. Hidayet'i istiyor aynı zamanda. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunu o kullarla beraber olmayı istiyor. Gazaba uğrayanların, deralete kalanların yolunu yoluna değil ya Rabbi diyor. Beni orada bırakma ya Rabbi diyor. Allah da ne buyuruyor? Kuluma istediği verildi. Yani ona sirat-i müstakimi açtım. Onu bana vasıl edecek, bana hidayet edecek, Kendisiyle hidayet bulacak yolu açtım. Bir samimiyetle bir sefer Fatiha'yı okusa ne olur? Doğru olarak okusa. Ne söylediğini bilse, Allah ile nasıl ahitleştiğini bilse, Allah ona müşid-i kamili gösterir. Kendisine varacak yolu ona açar. Resulullah Efendimiz sahabesiyle İslam'ı, Kur'an'ı nasıl yaşadıysa bu kıyamete kadar böyledir. Onun varisleriyle beraber öyle yaşaman gerekiyor. Onlar gibi Allah'a davet etmen gerekiyor. Onlar gibi hayra, hakka davet etmen gerekiyor. Gerektiğinde, evet ne buyurmuştu ayet-i de Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Bunu yapabilmen gerekiyor. Allah onlardan istediği de bu ayet onlar için de senin için değil miydir? Hiç kimse anası babası mümin ve müslümandır diye Mümin ve Müslüman olmaz. Hiç kimse benim ismim Müslüman ismidir. Onun için ben Müslüman diyemez. Müslüman demek, Mümin demek Allah'a iman eden, Allah'a teslim olan demektir. Hiç Kur'ansız, kitapsız Allah'a teslim olunur mu? Olunmaz. Aynı şekilde bu kitabı sana öğreten, Allah'ın ayetlerini okuyup sana açıklayan, Allah'ın hikmetini, muradını sana öğreten, senin nefsini tezkiye eden, sana bilmediklerini öğreten biri olmadan, senin bunu öğrenmen mümkün müdür? Bu mümkün değildir. Başka? Selin Fatih mi söylüyorsunuz? Evet. Allah kendini tanıtıyor, beni böyle tanıtıyor. Sonra ya kenabdu Allah ile misaktır ahitleşmedir. Sonra duaya geçiyor. Misakı kabul ediyor, anlaşma yapılıyor. Sonra istiyor isteyeceğini Allah da kurumun istediği verildiği buyuruyor. Bu anlaşmaya karşılık. Bana abdolmasına karşılık, beni istemesine karşılık, rızamı, dostluğumu, benimle olmayı istemesine karşılık istediği verildi buyuruyor. Evet. Bir sesi söyleniyor. Her gün Allah'a söz veriyor. Allah ile ahitleşiyor. Sonra bu ahdini bozuyorsa Allah buyuruyor kim ahdini bozarsa o aleyhinedir. Kendi aleyhinedir. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Bir dahaki ki pazara inşallah bütün kardeşlerimiz Fatiha'yı manasıyla beraber öğrenmiş olarak gelirler. Üzerinde tefekkür etmiş olarak gelirler. Aynı zamanda bildikleri ayeti de Fatiha'ya bağlayarak gönüllerinde tutarlar. Bu bir başlangıçtır. Yeni başladık yalnız. Sonra her bir sureyi tek tek tanıyacağız. Önce sureyi bütünüyle tanıyacağız. Kısaca. Mesela Bakara suresini kısaca tanıyacağız. Allah Bakara suresinde neyi anlatıyor? Sonra süreleri tek tek böyle önce tanımaya çalışacağız. Asıl tefsire, asıl Allah'ın hikmetini, muradını anlamaya ondan sonra geçmemiz lazım. Eğer böyle yapmazsak ne olur? Başladık bir ayeti tefsir etmeye, sonra öteki ayete geçtik. Ötekine geçtiğimizde başlardakini unutuyoruz zaten. Bu tefsir yüz seferde yapılsa hiçbir şey değişmez, hiç kimse bir şey anlamaz. Onun için önce bütünü görmek lazım, bütünü anlamak lazım. Sonra parça parça öğrendiğimizde her parçanın nereye ait olduğunu biliriz. Demek ki sadece Fatiha'yı bilmiş olsak aslında Allah'ın bizden ne istediğini anlamış oluruz. Öyle değil mi? Hiçbir şey eksik kalmıyor aslında. Gerisi, gerisi bunu tefsir eder. Neyi tefsir ediyor? Allah kendini tanıtıyor. Baş tarafta zaten Fatiha'nın baş tarafında Allah kendini tanıttı. Sonra seni sana tanıtıyor. Kimsin sen? diye sorulursa ne diyorsun? Allah'ın abdi. Ve ma halaqtu cinne ve insa illa li ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar diye yarattım. Sen de sözü Allah'a öyle veriyorsun. Sadece sana abdoluyorum. Şeytana abdolmuyorum. İnsanlara abdolmuyorum. Dünyaya abdolmuyorum. Paraya abdolmuyorum. Çocuğuma abdolmuyorum. Hanımıma abdolmuyorum diyorsun. Dünya hayatına abdolmuyorum diyorsun. Sana abdoluyorum diyorsun. Seni istiyorum. Senin benden razı olmanı istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Beni hulün olarak, abdin olarak kabul etmeni istiyorum. İstediğim sensin, diyorsun. Burada neyi anlatıyor? İnsanı anlatıyor, seni anlatıyor. Senin böyle olman lazım. Senin böyle olman gerekir, diyor Allah. Allah sana senin olman gereken konumunu, öğretti, bildirdi. Seni alıp o makama koydu. Ben alemlerin Rabbiyim dedi. Hamd bana aittir dedi. Bana maksustur dedi. Çünkü her şeyi yaratan, terbiye eden, tevkip eden ona hayat veren benim dedi. Sonra da seni sana tanıttı. Sen de benim kulumsun. Ama seni abd yapan, abd olarak yaratan benim diyor. Çünkü senin Rabbin de benim. Seni bu hale, bu şekilde yaratan da benim. Sonra ne dedi? Ehdine sırat-ı müstakil. Bizi sırat-ı müstakil hidayet et. Nasıl abdolman gerekir? Onu da sana öğreteceğim, diyor. Sırat-ı müstakilde nasıl olman gerekir? Onu da sana öğreteceğim. Onu sana vereceğim, diyor yalnız. Sırat-ı lezînen aleyhim senden önce benim sırat-ı müstakimde olan kullarım vardır. Nebilerim vardır, resullerim vardır, imamlarım vardır, hidayetçim vardır, delilerim vardır, vardır, sıddıklarım vardır, salihlerim vardır. Onlarla beraber sırat-ı müstakimde yürümen gerekir. Yürümelisin. Öyle ki bana abdolabilesin. Öyle ki beni tanıyabilesin. Öyle ki bana hamd edebilesin. Yukarı doğru bağlamanla. Peygamberler kendi ümmetleriyle, kendi eshabıyla nasıl yaşadıysa sen de öyle yaşaman lazım. فَاَيْرِ الْمَغْضُبِ عَلَيْهِ مُولَ Sakın karşı tarafta yeri almayasın, gazaba uğrarsın. Gazabıma uğrarsın demek. Derrete kaldırsın. Bataklıkta kaldırsın. Kulluğunu kaybedersin, ablılığını kaybedersin. Sonra, Sırat-ı Müstakim'den çıkarsın, beni kaybedersin. Öyle olursa ne olur? Hamdini başkasına yaparsın. Başkalarını översin. Paranca şöyle güzel yaptı, filanca böyle yaptı. Parancalar böyle çok kazanmıştı. Parancalar şöyle apartman yaptı. Böyle başkalarını översin. Hamdini de onlara yaparsın. Onları zikredersin. Herhangi birine en ufak bir iyilikte bulunsan, kendini rahim diye takdim edersin. Çünkü artık rotanı şaşırmışsın. Allah'ı kaybedince böyle olur. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Kim ayetlerimizden yüz çevirirse, ona onu unuttururuz. Başka bir ayet kelime, kim ayetlerimizden yüz çevirirse ona bir şeytan mustallat ederiz ki hayatının sonuna kadar onunla beraberdir. Ona arkadaş ederiz. Onun için Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmemek için önce bütüne sarılmak lazım. Yani fatihaya sarılmamız lazım. O yedi ayeti... Yememiz lazım tabiri caizse. Yutmamız lazım. Sürsüz kalmış, sürsüzlükten hayatını kaybedecek olan insanın hararetiyle onu içmemiz lazım. Bir ana yavrusuna nasıl sarılıyorsa aletlerine öyle sarılmamız lazım. Bir denizin ortasında eğer mahsur kalmışsak Sahil'e çıkabilmek için bir ağaç parçası gördüğümüzde ne yaparız? Sarılırız. İşte Allah'ın ayetlerine öyle sarılmak lazım. Onun için Allah bizi Kur'ansız bırakmasın. Kitapsız bırakmasın. Layıkıyla Kur'an'ını, kitabını anlayanlardan eylesin. Evet. Onu yaşayanlardan eylesin. Hı. Onu üzerinde taşıyanlardan eylesin. Başkalarına da ulaştıranlardan eylesin. Hı. Bizi bu yolda hizmetçi etsin inşallah. Hı. Evet, başka? Peri Bir sessiz söyleyeyim. Her şey bir adet.